Ve bunları dağıtan, sırt çantasıyla dağıtan, iyi şeyler yapan güzel insanlardan biri var bugün stüdyomuzda. Sevgili Murat Demirtaş, bize yol hikayesini, yolda başına gelenleri, sırt çantasındaki ekmeklerini anlatacak. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle programıma konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Çünkü fırınımdan ekmeklerin ekmek hikayesini çok merak ediyoruz biz. Ben kısaca bahsettim ama aslında yola çıkış hikayeni bir de senden duymak istiyorum. Hı. 2010, 2010'da Eren büyük oğlumuzun doğumuyla, daha doğrusu hamilelik süreciyle neler yiyecek dememizle başladı. 2013'te de bir haber duyduk biz. Bir bakan işte ekmeğin içerisindeki 17 katkı maddesinin çıkarılacağını söyledi. Biz ne yiyoruz dedik. Evet. Ee, sonra ilk önce ekmeğimizi e, düzeltmek üzerine e, araştırmaya başladık. Ve ilk e, ekşim ayamla e, o zaman tanıştım. E, bir toprak ana gününde, e, Beyoğlu'nda, e, Slow Food'un. E, sonra denemeler başladı. İlk bir yıl deneme e, yılıydı. Sonrasında da bir şekilde... E, ...paylaşmaya başladık ekmeğimizi. E, denemeler bu... ...ekmeği pişirmek ve e, mayanın... ...tutmasıyla ilgili değil mi? Her şey. Biraz... Yani <gülüyor> uzun süre... Evet. E, ...oradan takastan aldığım... ...işte bir hikaye vererek... Hmm. ...maya takası hmm. e, yaptım mesela. İşte hikaye değildi pardon... E, galiba yemek tarifiydi hı hı. çok güzel çiğ börek açarım ee, onun tarifini yapmıştım <gülüyor> ve maya takası almıştım Ay, karşılığında güzel. uzun süre mayaya baktım maya tabi beslenmeyince canlı bir şey öldü evet. ee, sonra kendi mayamı <gülüyor> evet. yapma yoluna gittim çünkü biz bu ekmeği değiştirmemiz gerekiyordu sonrasında bir sürü şey girdi ekmeğin içine hangi buğdayın unu giriyor hangi toprakta yetiştiriliyor kim yetiştiriyor onu bilmek istedik ...içine giren tuzu, suyu ve biz yapıyoruz zaten. Maya da zaten o undan ve sudan yapılıyor. Dolayısıyla bizim için bir yerde şöyle demiştim... ...dünyanın en, en iyi ekmeğini yapıyoruz hmm. Çünkü her şeyin nereden geldiğini biliyoruz bir de kendimiz yapıyoruz. Siz yaparsanız bu dünyanın en iyi sizin ekmeğiniz evet, olacak gerçekten. Evet. Şey çok enteresanmış 17 tane katkı maddesini ekmekten çıkarıyoruz ifadesi. Bu birçoğumuzun hiç bilmediği bir şey. Çünkü ekmek dediğin şey mantık olarak un, su ve mayadan oluşan basit bir karışımdır diye düşünüyor herkes. Hmm. Siz bunu e, fark ettikten sonra tabi bununla ilgili bir sürü şeyi de aynı anda fark etmiş olabilirsiniz. Evet e, aslında e, ekmek dediğimiz şey aslında sadece un ve su hı hı. kalanını doğa hallediyor. Evet. E, özellikle bir yerden maya satın almamız gerekmiyor. Hı hı. E, şeyi duyuyorum Amerika'dan maya e, alıp ekmek yapan insanları e, duyuyorum. Hı hı. Avrupa'dan <gülüyor> laboratuvar ortamında... E, e, mayalarını sakladıklarını biliyorum Halbuki e, bu maya Bizim yaşadığımız ortamda yani biz İstanbul'da yaşıyorsak o İstanbul'un mayası. Yani birisinin 500 yıllık mayası size geldiğinde o artık sizin mayanız olmaya başlıyor. Evet. E, oranın e, doğal şartları, oranın e, biyolojisi yok, havası yok, suyu yok. E, artık sizin mayanız. Dolayısıyla e, evet çok güçlü bir mayanız olabilir ama ne kadar ekmek yaptığınızla ilgili bir durum bu. E, evet. Bir de... E, Ununuzu nasıl yani tam buğday unu deniyor kepekli un deniyor hı hı. işte siyez buğdayı işte bir haber çıkınca patlıyor herkes siyez ekmeği istiyor. Hı. Zannedersiniz <gülüyor> ki sadece e, ekşi mayalı ekmek siyez'den yapılırmış. Yani ekşi mayalı ekmek isteyenler oluyor bazen benden e, kesinlikle siyez'dir diye e, düşünüyormuş. E, halbuki biz popüler olana doğru gittiğimiz için galiba bu oluyor. Halbuki e, doğa çok çeşitli. Biz bu çeşitleri koruyabilirsek e, yaşamaya devam edebiliriz. Sadece her şeyi sonuna kadar tüketmek istemeyelim. Peki zorlanmadın mı bu süreçte? Yani, Çok zorlandım. E, ekmek ile ilgili bu kadar şeyin farkına varmak, sonra bunu kendi hayatında dönüştürmek, sonra yavaş yavaş etrafındaki insanları bu halkanın ve çemberin içerisine dahil etmek ve şu anda da zaten belirli noktalara dağıtım yapıyorsun gene sırt çantanla. E, yani bu süreç de hiç sıkıntı yaşamadın mı? Çok sıkıntı yaşadık... ...sadece ekmek değildi dönüşen... ...evdeki her şeydi... Hı hı. ...bütün gıdaların nerede üretildiğini işte... ...şimdi bu çok fazla konuşuluyor... ...pestisitler, ve ...çeşitli davalar sonuçlandı... ...bununla ilgili siz daha iyi biliyorsunuz... ...evdeki her şeyi dönüştürmeye çalıştık... ...ve bizimle ilk başlarda... ...daha böyle bıyık altından gülmelerle... organikçi onlar yemez falan gibi... Hı hı hı. ...bakılıyordu... ...bir süre sonra şey oldu... Ee, ya siz domatesi nereden alıyordunuz hmm. demeye başladı insanlar hmm. Doğru yolda olduğumuzu orada anladık İlk başta biraz e, herkesi biz çekmeye çalışıyorduk Yani bakın bunu yiyoruz işte Ne yediğimizi bilmemiz En azından e, doğru şeyi yersek az yiyelim ama düzgün bir şey yiyelim diyorduk Bize böyle gülüyorlardı aslında Eğlenceli geliyordu belki onlara bilmiyorum onlar da haklılar ee, sonrasında evet böyle sorular dönmeye başladı. Biz de farkına vardık ki e, birisi eğer bir şeyi istiyorsa onun da adım atması gerekiyor. Evet. Ee, yoksa siz zaten onunla bir şey paylaşamıyorsunuz. Bizim ekmekteki durumumuz da öyle. Ee, sadece kendi bölgemizde ya da kendi hayatımızın içerisinde adım attığımız e, o izlerde, sokaklarda e, komşularımıza, e, komşularımızla ya da yakınlarımızla paylaşabiliyoruz. Zaten fazla ekmek yapamıyoruz ev tipi fırın. ...kullandığımız için ve beşinci senenin içindeyiz şu anda. Evet, beş yılda neler değişti peki? Yani artık sen ekmeği kendin yapıyorsun zaten... ...bir yardımcın evet. ya da gönüllü bir destekçin var mı? Ara ara oluyor. Hı hı. Çok da bazen böyle rahatlatıyor... ...ama çok da rahata alışmak istemiyorum. Çünkü sonrasında... <gülüyor> kuşların uçması gerekiyor Tabii. bence. Mesela bir arkadaşım vardı. Uzun süre hem, hem dağıtıma hem de e, ekmek yapmaya yardım etti. Sonra Güney Amerika seyahati yaptı. Hmm. Tamamen parasız otostopla e, işte çiftliklerde işte otel, hostellerde çalıştı. Ve gittiği yerlerde ekşi mayalı hamurlar, ekmekler ve pizzalar e, yaparak biraz hayatını e, idam ettirmeye çalıştı. Tabii o zor bir süreçti ama Güney Amerika'ya da buradan mayamızı evet. göndermiş olduk. Çok güzel. E, bir arkadaşım bir senedir aşağı yukarı benimle ekmek yapıyor. O inanılmaz yani tam bir usta çırak ilişkisini onunla yaşadım Eda. Ee, hiç e, yakınmıyor. Hiç yakınmıyor. Evet. <gülüyor> ve yani çok yaptığımız şeyi sürekli takip ediyor ve hani hiç atlamadan devam ediyor. Bazen benden daha iyi. <gülüyor> yani çoğu zaman belki de daha şey e, iyi. Şimdi o da kendi ekmeğini yapıyor eşine dostuna ve çevresine kendinin aslında şeyini değiştirdi ee, tamamen alışkanlıklarını değiştirme yolunda bizim aslında dönüşümümüz e, biraz böyle dokunduklarımız bize dokunanlarla birlikte büyüyelim ve muhabbetimiz arttırılır. Çocuklar sorgulamıyor mu peki bunu? Hmm. Ekmek meselesini çünkü artık büyük Evet, okula da gidiyor. Okula gidiyor etrafında bir sürü değişik hmm. ekmek gördüğüne eminim Başta ilk başlarda çok şeydik daha sıkı tutuyorduk hala çok alışveriş yapmıyoruz marketlerden çok aldığımız kısıtlı şeyler var çok sık gitmiyoruz Ama buna alıştı Eren etiket okuyoruz Şahane hmm. Ama yine de denemek istiyoruz. Hı hı. Yani bunun bir tadına baksak. Tabii. Tadına merak ediyor çünkü. Evet merak ediyor. Biz de hayır kesinlikle bunu yememelisin. Bu bilmem ne yapar falan demiyoruz. Ama olabildiğince içinde çok adını sanını bilmediğin şeyler varsa yememeye hı hı. çalışalım. Eve sokmamaya çalışıyoruz. Evet. Olabildiğince ama dışarıda. Biz de bu şeye katılıyoruz bazen. Hani birlikte bir yerlerde yemek yiyoruz. Yani bu, bu toplumun içerisinden evet. tamamen ayrışamayız. Yani biz hayır kesinlikle buna dokunmayız, Hı -hı. eve sokmayız falan gibi bir şey olmuyor. Çünkü e, hep birlikte yaşıyoruz. Bu dünya bir tane ve bir tane hava var. Evet. Ve bunu kurtaracaksak da birlikte kurtarabiliriz. Ee, sen Buday Derneği'nin organize ettiği, yaptığı iyi, iyi şeyler yapan güzel insanlar e, konferansına da katılmıştın. Evet. E, ve o konferanstan sonra artık sadece kendin ve eşin dostun için değil e, Dışarıda işte ek ekmek isteyen bazı insanlara da böyle küçük de olsa artık ulaştırıyorsun ekmekleri hı -hı, hı -hı. E, Orada nasıl bir yol izliyorsun? Mesela sipariş sistemi nasıl? Bu hı -hı. ticari bir şey değil bunu biliyoruz e, Zaten tek başına hani <gülüyor> fabrikasyon üretimi de yapamayacağını hı -hı. biliyoruz Orada nasıl bir e, sistem var? Mesela nasıl dahil oluyor insanlar? Hı -hı. Birincisi biz bere? istemiyoruz şu an bir, hı hı. E, ...bir dükkan açmak... ...ya da bunu çok üretmek istemiyoruz... ...çünkü bizim e, yola çıkışımız... E, ...benim çocuğumuza bakmakla... ...evdeki e, e, babalık... E, ...görevinle... ...başladı... ...işte eşim çalışırken ben... işte ...Eren'le 3 yaşından itibaren ilgilendim... ...sonra Ozan geldi... E, ...Esra... ...eşim... E, ...o 2 yıllık emzirme sürecinde evdeydi... ...sonra tekrar işe gitti bu süreçte hep ekmek oldu. Yani hı hı. 30 ekmekle başladı haftada. İşte bazen 50'lere çıktı. Bazen o civarlarda gezindi ama hiçbir zaman ne gelirse yapacağız ya da biraz daha büyütelim üzerine gidemedik. Uzaklardan isteyenlere hep ulaşmak istedim ama aksini düşününce daha da daralıyor oluyorsunuz. Biz küçüğüz ama küçülmeye çalışıyoruz hala. Kapalı bir grubumuz var. Çünkü ...en baştan beri alan da var... ...arada gidip gelenler var... Yani ya ...Yamaika'ya taşınan oldu mesela... ...sürekli <gülüyor> alıp da... ...belki ekmeğimizi yiyip kaçtı bilmiyorum... Evet. Ee, ...ama şey... De ...değişiyor... ...adresler değişince bizim listemizden düşüyorlar... ...çünkü bizim gittiğimiz belli bir bölge var... ...işte Kadıköy'de, Kadıköy'de yürüdüğüm ya da bıraktığım bir nokta var... ...bıraktığım yerlerden alabiliyorlarsa... E, ...ya da bir yakınları varsa... E, ...oraya götürmeye çalışıyorum ama... E, ...çok... E, Genelde hep ben adım atı evet. atıyor oluyorum ee, karşı taraftan yani talep edenden e, adım biraz daha zayıf oluyor o sağlam olanlarda zaten şey oluyor, hala devam ediyor Şeydi bir e, alternatif midir senin dağıtım noktan dışında kendisi gelip alabilir mi? E, alabilir hı hı. E, ama ben çok tercih etmiyorum yani Üsküdar'da oturuyorum hı hı. işte Beylikdüzü'nden birisi gelip ekmek almasın çünkü böyle evet. şeyler oldu. <gülüyor> yani o e, iyi şeyler yapan güzel insanlar konferansından sonra ben çok daha minik kendi küçücük çevresinde ekmek yapan biriydim. E, sonra birdenbire e, bir sürü gazetelere çıktı işte haber sitelerinde görünür oldu. ...bir Yeşil Doğa programına çıktı... ...ondan sonra zaten anladım ki... ...ulusal bir televizyon ya da gazeteye çıkmanın... ...çok inanılmaz bir geri dönüşü varmış... ...çünkü binlerce mesajla cevap vermek zorunda kaldım... ...merak edip... ...işte büyük çekmeceye 50 kilometre... ...yol gelen oldu... ...İngiltere'den ekmek isteyen oldu... Yani şehirler arasında saymıyorum. Evet. Yani o, Trabzon'dan ekmek isteyen oldu. Mesela çok komik. <gülüyor> lütfen dedim istemeyin yani orada <gülüyor> halledim bu işi. Aslında ee, orada sağladığı faydaya da bakmak gerekiyor. Yani 50 kilometre gelip bir ekmek almakta aslında o dönüşümün şeyi dönüşme aykırı bir hal oluyor. Çünkü kesinlikle. Orada kaybettiği vakit, <gülüyor> kaybettiği enerji, Tabii, doğaya saldığı geliyorlar. evet, doğaya <gülüyor> saldığı karbon, ya, ayak izinin çokluğu. Aslında o da bir hmm. e, sorun. Bu zaten sür, sürmüyor. Devam evet, etmiyor böyle durum. durum. Evet yani ben zaten en başta söylüyorum yani çok uzak, Hani gelmezseniz iyi olur ama yani illa da gelecekseniz buradayız buyurun. Gelin yani o kadar uzaktan gelince zaten bayağı kapımıza açıyoruz. Çay kahve içiyoruz evet. muhabbet ediyoruz falan böyle bir şey evimizde. Ee, bu şekilde devam ediyoruz hala. Peki gönüllü destek istiyor musun? Ya mesela birisi şöyle e, artık ekmek üretiminden ziyade e, eşe dosta dağıttığın ve onlara ulaştırdığın ekmek e, ekmeklerden ziyade bir farkındalık oluşturmak da senin amaçlarının içine girmiş gibi hissediyorum ben. Evet. E, ve artık atölyeler yapıyorsun bazen eğitimlerde görüyorum ben seni ekmek atölyelerinde hani... Belki de artık işin bu tarafıyla daha yoğun bir şekilde ilgilenmek hem senin için hem bu ekmeğin hizmet ettiği insanlar için çok da daha başka bir durum. Evet. Atölyeler düzenliyorsun. O atölyelerin içeriklerinden bahsedelim biraz. Aslında atölyeleri ben düzenlemiyorum çünkü Hı. ona pek vaktim olmuyor açıkçası. Çünkü o zor bir iş yani hani mailler geleceksiniz, evet, onlara evet. cevap vereceksiniz bir sürü şeyler e mekanlar ayarlanacak falan. Şimdiye kadar işte İstanbul Permakültür Kolektifini biliyorsunuzdur evet. o, Onun düzenlediği en çok atölyelere katıldım Onlar seni dahil ediyor Onlar evet, evet. o sistemin içine dahil <gülüyor> ol. Ben sadece gidiyorum Atölyede böyle şey gibi duruyor biraz Hani Ben böyle mikrobiyolojisinden başlayıp bilmem neresine <gülüyor> gitmiyorum şu, şu an o kadar sadeleştim ki Yani lütfen diyorum şu an yapmanız gereken tek şey Elinizi hamurun içine sokun Başka hiçbir şeye gerek yok yani un ve suyla karıştırın onu yapın yoğurun eğer siz bunu istiyorsanız zaten o ekmek olacak evet. ama sadece popüler bir şey diye aa ben de ekmek yapmayı öğreneceğim diye geldiğinizde elinizde kalem kağıt not alacaksanız falan o, o çok yürümeyebiliyor evet. yani çok çalışmak gerekiyor iz üzerine çünkü bayağı bir hayatın ...parçası gibi... ...yani çok kısa anlatayım... ...yani e, şey... ...yanına kimseyi almayı düşünüyor musun... ...dediğinde... <gülüyor> ...şu anki durumum şöyle... E, ...bir kolektifin içinde ekmek yapıyorum... ...onların boş bir mutfağında... E, ...ama orada... ...bir süredir de evde olmam gerekiyor... ...çünkü... Çok yoğun bir ev programı var. Hı hı. Eşim nöbetlere kalıyor bazen hı hı. gece. Ee, gece nöbete kalınca yine de annemin ya da Esra'nın annesinin gelmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü işte haftanın üç günü bazen Eren'in koro çalışması var. Hı hı. İstanbul Devlet Hoparı Balesi'nde şey kolist. Ee, akşam saat 6 ile sekiz buçuk arası koroda. Evde ikinci çocuk var. Birinin evde <gülüyor> durması gerekiyor ve aynı gün ekmek yapıyorum. Evet. Yani gündüz hamur yoğuruyorum. O e, koruya gitme sürecinde işte onun mayalanmasını bekliyorum. Geliyoruz çocuklar işte onların uyuması benim de arada dinlenmem gerekiyor. E, gece dün gece mesela saat 10'da onlardan önce uyudum annem vardı. E, gece iki buçukta kalktım. E, şu an buradayım. Hmm. E, i̇ki buçukta başladı. Evet. E, hamuru hazırlama, kalıplara koyma, süreci. pişirme ve sabah 5 gibi e, fırının... Hmm. Altındaki şey e, Patladı Eyvah e, Rezistansı Yapacak hiçbir şeyim yoktu Ters düz ederek işte ...sana da bir tane ekmek getirdim. Çok umarım Çok problem yoktur ama hallettiğimi düşünüyorum. Bu süreçte bunları da öğrendim. Yani evet. acil durumlarda ne yapılır? Çünkü ikinci bir fırınımız yok. Yani evet. bir servis o anda çağı çağıramazsınız. Onu muhtemelen kendim halledeceğim... ...büyük ihtimalle ama... ...program bu yani gece... Yani ...böyle bir programın içerisinde eve kimseyi sokamam. Evet. Olacak kişi de... ...gönüllü olacak kişi de gerçekten... ...kenarda oturup izlemesi gerekiyor sadece... Evet da böyle bir şeyimiz olmuştu. Hani gönüllüler bazen hani daha e, zorlayıcı olabiliyor galiba. Tabii. Sen daha iyi bilirsin. Evet. Tatut çiftliklerinden belki. E, onlara bazen dert anlatmak işi aksatabiliyor. Evet, evet, evet. Benim bu... E, Konferanstan sonraki süreçte inanılmaz o basınla ilgili şeyler oldu işte gelen giden duyan arıyor işte yüksek lisans tezleri doktora tezleri küçük gazeteler okul gazeteleri semt gazeteleri dergiler falan artık şey dedim böyle hani. Yani sadece cuma günleri ben görüşebilirim. Çünkü <gülüyor> hayatım benim devam ediyor. Bununla ilgili herhangi bir şeyim yok, birimim yok. Evet. <gülüyor> Tek başıma yapıyorum. Yani aslında şey var dışarıdan bakıldığı zaman böyle çok romantik, çok etkileyici bir hikaye. Hı -hı. Ama iç bünyesinde de bir sürü hem fiziksel hem de e, psikolojik bir sürü de e, zorluğu içinde barındırıyor aslında Hı -hı. bu ekmek Hı -hı. E, hikayesi. Peki şunu da sormak istiyorum yani ekmek bizim özellikle bizim toplumumuzda ve birçok toplumda temel besin maddemiz Fakat son zamanlarda o kadar kötüleniyor ki e, hmm. hani ekmeğin bu kadar gluten. aşağı Evet gluten hmm. meselesi ondan sonra işte e, alerji meselesi e, asla kesinlikle yemeğin ihtiyacımız Hani bu bir kültür aslında yani hmm. Çok kadim bir kültür buğday ve ekmek bizim e, toplumumuzun en temel kültürü. E, bu kötüleme ve aşağıya çekme hali e, ve niye bu haldeyiz? Ne ara biz ekmeği bu ara hmm. kötüler hayatımızdan çıkarır, sonra tekrar işte buğdayın adı değişince popüler yapıp tekrar hayatımıza sokmaya başladık. Çok, çok zor bir soru galiba çok tarafı var çünkü hatta politik bir tarafı var. Ee, ekmek e, politik olarak kullanılıyor şu anda muhtemelen. ...hani ekmeğin ucuzluğu mesela çok hı hı. önemli. Ekmeğin fiyatını arttığı sürekli fırıncılarla evet, bir sıkıntılar evet. yaşanıyor. Ama sadece işte glutensiz beslenin, işte çölyak hastalığı bunlar çok hani ben doktor değilim. Ama bunlar sıkıntılı durumlar gerçekten. Evet. Buğdayın bozulmasıyla bu hastalıkların gelmesi... ...ekşi maya ekmeğin yok olması... ...her şeyin hızlanması... Hı hı. ...yani ekşi mayalı ekmeği de hızlandırabilirsiniz. 5-6 saat içerisinde yapmakla... ...36 saat ya da 24 saat içerisinde yapmak... E, ...arasında fark var. Yani hı. orada işte... Ee, bakteri ve şeyli mantarların mayaların <gülüyor> e, doğru çalışması için belli ısılar gerekiyor ama siz sürekli talep eder ve fiyatı aşağıya çekersiniz fırıncılar bunu hızlandırmak için elinden gelen her şeyi evet. yapacak ee, Hamburu teknesinin altına ateş yakıyorlar o zaman ve daha hızlı e, gelişiyor. Yani normalde belki çok daha uzun sürede işte e, daha faydalı e, bir ekmek olacakken, yani, ekşi mayalı ekmek bile e, daha hızlı olduğunda aslında o kadar da faydalı olmayabilir. Yani bu başlıklar gerçekten çok tehlikeli olmaya başlıyor. İşte e, sen yani Buğday Derneği bu, bu işin içinde ve e, hızla böyle doğal, organik e, böyle kavramlar iç içe giriyor ve birbirine karıştırıyor. ...karıştırılıyor. Bunların üzerine... ...biraz düşünmek gerekiyor. Buğday evet... ...10 bin yılın üzerinde şu anda... ...12 bin yıl işte Göbekli ...ondan önce hatta ekmeğin yapıldığı ile ilgili... ...yeni bir haber daha vardı. Şeyde, neresiydi orası? Neyse yine doğuda... 10, ...15 bin yıldı galiba. Öyleydi. Ekmek kalıntısından bahsediliyor. Yani var hayatımızda ama... Ben yine de bunun biraz bizim açgözlülüğümüzle ilgili olduğunu düşünüyorum. Biz e, gördüğümüz her şeyi bir de bir başkasından gördüğümüz her şeyi e, biz de tüketmek istiyoruz. İşte bilmem ne meyvesini görüyorsunuz. işte bilmem nereden uçakla kargoyla geliyor belki onu da yemek istiyorsun. Bu yerellik mevzu bence çok önemli. Yerellik, Çevremizde evet. ne varsa ona ulaşmamız gerekiyor. Ben de keşke buğdayı e, olabildiğince yakınımdan alabilsem ama İstanbul çok... Büyük evet. ve yani yakınında gerçekten var yok değil ama toprak çok değerli ve orada tarım yapmak çok zor yoksa var yani kuzeyde evet. kuzey ormanları tarafında gümüşleri tarafında tarım hala yapılıyor. Bostanlar korunmaya çalışılıyor her ne kadar hani üretim yöntemleri sıkıntılı ama, ama bu bir kültür bunları korumak gerekiyor yani bostan diye bir şey var neden sur dibinde çünkü bu şehir kuşatılsa bile aç kalmamaları gerekiyor Evet. Dolayısıyla yakın olması lazım Yani ben ekmeği kargo ile göndermiyorum Neden? Çünkü sizin onu mahallenizde Halletmeniz gerekiyor Kendi evinizde ya da kendi çok yakınınızda Halletmeniz gerekiyor Ekmek bir de çok kutsal evet. ee, Yani yerde bulduğunuz zaman Öpüp kenara koyduğunuz ekmeğe ne oldu da Şimdi kargolarda uçuşmaya başladı evet, yerlerde ee, O yüzden de biz Biraz da bu tarafından hiç kargo kullanmıyoruz Çok ee, güzel Yani orada hem yerellik ilkesi gözetiliyor Evet <gülüyor> Hem de ekmeğin hani kıymeti orada biraz korunuyor Hı -hı. oluyor. Ee, yani peki ek, maya dağıtıyor musun? Valla maya hep istiyorlar hı hı. E, satıyor musunuz diyorlar yok diyorum satmıyorum ama şu adrese gelirseniz veriyorum hı. yani kavanozunuzu alın gelin ben herkese maya veriyorum. Yani bunda da bir şey yok aslında maya dediğiniz şey un ve su hı hı. ve azıcık zaten ekmek yapmaya yani sonuçta ekmek yapacaksanız mayanızı kendiniz yaparsınız. Evet. Yani unla suyu karıştırın azıcık böyle internet herkes ulaşabiliyor artık. Kitaplarda bile bulursunuz yemek kitaplarında Karıştırın ve bekleyin orada bir hayat oluşacak Ve bu sizin oluşturduğunuz bir hayat olacak Sizin evinizin mayası olacak Bence bu çok değerli Eğer mayanızı yaparsanız zaten ekmek yapmada böyle bir adım önde olursunuz Ondan evet. sonra çünkü ekmeği nasıl yapacağım diye bir tarif verir misiniz oluyor <gülüyor> Tarif yok elinizi hamura sokun evet. ee, şimdi... Deneme yanılma yöntemi çok evet, işe yarıyor Kesinlikle denemeniz gerekiyor ee, şimdi bu atölyeler meselesi biraz benim için zor ama şöyle bir şey yaptım, e, duyuru yaptım. Dedim ki kendine ya da çevresine ekmek yapan ya da yapmak isteyen var mı? Hı -hı. Bir anda 100 kişi e, Instagram'dan Hı -hı. cevap verdi. Hı -hı. Sonra ne yapacağımı bilemedim. Yani bu 100 kişi, <gülüyor> yani 50 kişilik bir grubumuz <gülüyor> evet, var. Evet, Şu anda onu organize etmek için çok ciddi Hı -hı. bir çalışma yapmam Hı -hı. gerekiyor. Çünkü e, atalık tohumlardan üretim yapan çiftçi de çok az. Evet. Ee, yani çünkü çok zor bir iş. Çünkü veriyorsunuz, o size seneye ne verecek bilmiyorsunuz. Peki organizasyon yapılırsa seni çağırdıklarında daveti kabul edip gidip ekmek yapımını ve atölyesini işte ekşimiği anlatabiliyor musun? Ee, yani uygun vakitler olursa bunu şey bu, bunu bunun için yaptım. O zaman bunun için sosyal medya hesabını söyler misiniz? Ha, fırınımdan <gülüyor> ekmekler, e, Instagram ya da Facebook ama Instagram çok hızlı ilerliyor galiba. Tamam, Instagram çok hızlı ilerliyor. Fırınımdan Ekmekler hesabından Murat'a ulaşabilirsiniz. Şu anda çok küçük bir üretim yapıyor. E, atölyelere de organizasyon hazır olursa e, davetli olarak, anlatıcı olarak katılabiliyor. Zaten kendisi de büyümek istemiyor çok fazla. Evet. Yani vaktim olursa evet, gidiyorum yani, evin programına evet, göre. Balığı satmak yerine balığı avlamayı... Yani. Öğretmeyi tercih ediyor Bu da çok güzel Muratcığım programıma konuk olduğun için çok teşekkür ederim Ya Anlattıkların çok kıymetliydi Ve çok da değer veriyorum yaptığın şeye Gerçekten senin gibi iyi işler yapan güzel insanlar olsun hep Çok üzgünüm Programımızın sonuna geldik <gülüyor> Süremiz bitti Murat'la sohbet çok güzeldi Açık Radyo'da bugün